الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا وإمامنا وقائدنا محمد وعلى آله الطيبين الطائرين وصحبه الغر الميامين المحجلين ومن تبعهم بصدق وإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله ve hayrül hediyyi hediyü Muhammedin sallallahu aleyhi ve ve sellem ve şerrü'l umuri muhdesatuhâ ve kullu muhdesetin bid'a ve kullu bid'atin dalalet. Bugün iman dersinin 130. dersindeyiz. Şerh Kitabul İman. İman kitabını şerh ediyoruz. 130. dersteyiz. Şu iman derslerinde de imanun rükünlerindeyiz. Oruç günlerinde de 5. üçündeydik. Üçünler dersinde de kırkıncı dersteyiz. 5. üçü 40. ders. Üçünler 5. üçün neyle ilgilidir? Ahiret gününe iman. Olmasa olmazdır. Ahiret gününe imanın derslerinde de altıncı dersteyiz. Bundan önce 5 ders işledik. Ne meselesindeydik? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber vermiştir bize. Küçük alametler. Orada da dördüncü alametteyiz. O alametlerde nedir neydir? Zuhurul fiten. Fitne aşikar olur. Fitne yayılır. Her yeri fitne kapsar. O derslerdeydi. Birinci derste fitnenin tanımını, tarifini işledik. İkinci derste fitne neredendir dedik. Fitne minhâhûne Doğudandır. Üçüncü bugünkü dersimiz üçüncü fitne Hazret Osman'ın mektelidir. Onu zulmle öldürmeleridir. Bu fitnedir. Ondan sonra dördüncü, beşinci böyle devam edeceğiz. Fitneler sayacağız. Çünkü bu fitneler neden önemlidir arkadaşlar? Biz bu fitneleri Resulullah haber vermiş, mucizesidir. Bir de bu fitneleri tarihte bileceğiz, aynısını tekrarlamayacağız. Bu fitneleri araştıracağız. Neden oldu? Kim hata yaptı? Hatalar nedir? Bunlar bizine koyar. Zaten tarih ibrettir. Allah Teala sene, eh "Ehsene'l-kasas." Peygamberlerin kıssalarını sana Anlatırız. Neden? Hatta Ulul elbab aklı olan oradan ders istimbat etsin. Evet, bu fitne Hz. Osman'ın ölümü fitnesi. Büyük bir fitnedir ümmet Fitne nedir dedik. Fitne gelse sel dalgaları gibi gelir. Sel dalgası gibi gelse kimse kendinden emin olamaz. Kurtarır mı kurtarmam mı? Sel dalgalarında kim uzman olsa nerede çıkıp nerede duracak orası su yetişmez orayı su uzmanıysa kurtarır. din fitnesinde de dünya fitnesinde de kimin imanı var ise sağlam yerde durar. Fitne onu kapsamaz. Bu fitneleri bilmemiz önemlidir. Hatta bizi fitne sarmasın. Hakikim odur Fitneden kurtarır. Yen bedenen. Yen fitneye fitne olduğunda e, kimsenin gıybetini etmez. Kimsenin hakkına tecavüz etmez. Yen de daha aşırısı fitne oldu. Kan gövdeyi götürdü. Eli hiçbir musulmanın kanıyla kıyamet gününde Rabbinin karşısına çıkmaz. İşte fitne budur arkadaşlar. Allah fitneden müminleri kurur. Çünkü fitne gelse gece gündüzü felk etmez. Fitne geldi, gecesi gündüz gibidir. Hiç bilemezsin nereden çıkar, nereden gelir. Bu fitne öyle sarar ki her şeyi, yolunu göremezsin fitneden. Onun için bu fitneler tehlikeli bir şeydir. Bunu sadece iman gücü, iman Sağlamlığı kurtarır. İmanın oldu, fitneden nasıl kurtarırsın? Allah seni kurur. Adımlarınla fitneden Allah seni kurur. İmanınla fitneden kurur. İmanın yok ise fitneden önce, fitnede hadi ben iman sahibi olayım, geç kalmışsın. Son nefes gibidir. Onun için fitneye fitne gelmeden önce kendimizi fitneye hazırlayacağız. Bu dünya bir imtihan tarlasıdır. Bu imtihan tarlasında bütün çeşit fitneler vardır. Bu fitnelerin de en büyükü dedikçe Hazret Osman'ın ölümüdür. Hazret Osman'ın ölümü çok büyük bir fitneydir. Hatta fitnenin başıdır. Onu şimdi açıyorlar. Ama bu Hazret Osman'la ilgili Hazret Osman şimdi Bir kısacası bir onun hayatına bakalım. Önce Hazret Usman, üçüncü Raşid halifedir. Raşid halife nedir? Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber verilmiştir. Bu benim yolum üzerindedir. Mehdi'dir. Raşid, raşidine ve Mehdiyyin. Rüşt üzerinedir, olgunluk üzerinedir, nübuvvet üzerinedir, hidayet üzerinedir. Onlar da dört tane ediler. Ebubakir, Ömer, Osman, Ali radıyallahu anh. Bu dört halifelerden birsidir. Bu nedir? Nübuvvet min hacindedir. Yani Hazret Osman Resulullah'ın Resulullah'ın tezkiyesiyle Resulullah'ın yolu zeredir. Bu bir. İkincisi Hazret Osman on tane müjde verilen müjde cennette Aşeratil mübeşşirenlen dilsidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 10 sahabiye müjde ömüyor. Siz cennettesiniz. Hayattaysan noktanız koyulmuştur. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biliyor ki bunlar ne üzere ölürler. Tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nereden biliyor? Allah Subhanahu ve teala ve hilen ihbar ediyor. Onun için Hz. Osman ne üzere ölür? İman üzere ölür. Ehli cennet üzere öldüğü için nedir oradan? Kurtarmıştı. Hazret Osman kimdir? Hazret Osman, Adı Osman'dır. İbni Affan, İbni Ebil As, Emevi'dir. Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem alt, dördüncü dedesinde Abdilmenefle ile birleştirdiler. Hazreti Osman Taif'te doğdu. Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem altı, yani de bir rivayette altı kusursuz önce. Yani Resulullah'tan altı yaş küçüktür. Hazret Osman'ın babası çok zenginidir Kureyş'te. Büyük bir taciridir. İşte Hazret Osman da ticaretini babasından aldı ve babası ona çok büyük bir miras bıraktı. Hazret Osman da o mirası İslam uğruğuyla kullandı. Parasıyla cenneti aldı Hazret Osman. Ondan dolayı Hazret Osman mübessherdir cennetten müjdelenmiştir. Bir daha Hazret Osman radıyallahu anhu on kişiden birsidir ilk İslam'a girenler. İlk İslam'a kim girdir? Kadınlardan Hazret Kadiçe. Erçeklerden Ebubekir'in Bakrüssiddin. Çocuklardan Hazret Ali. Sonra Abdurrahman bin Auf. Sonra yine 5. yine altıncı Hazret Osman'dır. İhtilaf rivayetlerde. Hazret Osman ilk ondan 10 şahıs Müslüman oldu Resulullah'a iman eden. Birincisi Hazret 10 10 on, taneden bir tanesi Hazret Osman'dır. Demek Hazret Osman nedir? Mübarek bir zattır. Kimin elinde İslam oldu? Sıddiki ı Ekber'in elinde İslam Bak zincirlemeye bakın. Senetleri bunların yüksektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıdır. Hazret Osmana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kızını evlendirdi. Rukiye luki, kızıyla ne evlendirdi? Nerede mektede? Müslümanlara azıet verirken, ki Hazret Osman Kureyş'in efendilerindendir, Aziyet çektiği için, Peygamberin kızı onun da zimmetindedir. Ne yaptı? İcra etti her şey. Hazret Osman. Hz. Osman, Resulullah'ın neyini almıştır? Kızını Lukayya. Lukayya ne zaman vefat etti? Ee, Bedir Savaşı'nda. Hastaydı. Hatta Hz. Osman Bedir Savaşı'na gidemedi. Lukayya vefat etti ondan sonra. Ondan sonra ikinci kızını Resulullah sonra onunla evlendirdi. O da kimidir? Umkazun. Yani Resulullah'ın iki sefer damadı olmuştur. Bakın biz kimden bahsediyoruz? Hazret Osman'dan. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de vefat etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? "Lev kana 'indi thalitha Osman." Üçüncü kızım olsaydı Osman'ı yine evlendirdim. Onun için Hazret Osman'ın lakabı nedir? Zunnurain. <gülüyor> İki nur sahibi. Kimdir bu nurlar? Rukeyye, Ümkel'sin. Neden bunlar nürdüler? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ciğeridir. Çiteni hızıdır. Evet. Hazret Osman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün غزveleri gördü. Bütün savaşlara katıldı. Hazret Osman Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye'de elçisidir. Resulullah kimi elçi gönderir? Allah Teala kimi elçi gönderir? En sevdiği kulunu, en sadık kulunu en enin kulunu seçer. Resulullah şimdi seçti, Hazreti Osman'ı seçti. Nere gönderdi? Kâfirlere. Kimi temsil etsin? Resulullah'ı temsil etsin. Onun için Hazreti Osman dedikodu çıktı, Hazreti Osman'ı öldürdüler. Ama belli değil. Mekke'ye giderken, Mekkeliler zulmettiler Hazreti Osman'ı halat ı, -ı Cerha'dan vurdular dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bey'at aldı ashabından. Tehteşşeceren ağaç altındaki beyat-ı rızvan her sahaba Resulullah'a elini el üzerine koydu, beyat verdi, ben sana ölüme kadarı varım. Malım, canım, hepsi sana fedadır, bu Allah'ın yoluna fedadır. Hazreti Osman yoktur, Resulullah o bir elini koydu, diğer ellerin üzerine dedi bu da Osman'ın elinin yerine. Çünkü Osman yoktur, ben Osman'ı temsil ediyorum. Evet, Hazreti Osman e, radıyallahu anhu. Böyle bir mübarek bir şahsiyettir. İslam'da üçüncü adamdır. Hatta Ashab-ı İkrem derdir, Resul, derdir, Resulullah zamanında pe peygamberden sonra en faziletlimiz Ümer'dir, e, Abu Bakır'dır, sonra Ümer'dir, sonra Üsman'dır, sonra süserdir, Resulullah da süserdir. Yani hata konuşsalar Resulullah süsmez, düzeltir. Üçüncü adamdır. Eydir, sıfatlarına gelirken e, Hazret Ömer biz burada e, şey, e, Hazret Osman'ın biz hayatını işlemiyoruz. Sadece bir hatırlatmak olsun. Yani boyu postunu onu tarihçi tablarına dönebiliriz. Ama bize olan bu fitneyle ilgili ihtiyacına bakacağız. Hazret Osman, en önemli sıfatı neydir? Bütün faziletli sıfat onda vardır. Yoksa nasıl üçüncü adam olur İslam'da? Demek ki nedir? Hakiki mümindir. Ama bir sifatı vardır diğer sahabeler ona yetişemediler. Nasıl Abubakir Sıddikidir? Diğer sahabeler olsalar da ama Sıddik'in imamı olamadılar. Hazret Ümer neydir? Ne vermişti Resulullah ona? Mülhim. Yani benden sonra çime ilham gelse Hazreti Ümer hecelir. Hazreti Ümer mülhimidir. 17 sefer Kur'an ayeti ona muvafakat etmiştir. Hazret Osman nedir? Neyle meşhurudur. Hayasıyla. El haya min el iman. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haya imandan bir şubedir, bir parçadır. Şedidetul <gülüyor> haya o kadar hayalidir. Nasır bir bakire kız 13-14 yaşında babası gelir, kızım evlenir misin? Ne kadar uzanır? pantera batar. Belki şu çık kızlar öyle değil. Yani sağ olsun Türk dizileri televizyonlar, ipi kırmışlar. Ama eskiden konuşamazdılar, kan tere batardılar. İşte böyle bir hayalidir Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe'nin yanında evinde oturmuştur. Kapı çalar Çin'dir. Hizmetçi diğer Abu Bakır'dır. Diğer gelsin. Resulullah da sallallahu aleyhi ve sellem Ayağını, bir ayağını uzatmış, fistanı da tapuğundan biraz aşağıdır. Yani ayağı dışarıda biraz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Oturur, ondan sonra bir de gelir, kimdir, Ömer'dir diye çağırsın. Resulullah hiç vaziyeni bozmaz. Tabi Hazret Ömer gelirken Hazret Ayşe ne oluyor? Arka tarafa geçiyor. Ondan sonra diğerler, Osman geldi, Resulullah toparlanır oturur. Sonra giderler. Hazret Ayşe bunu dikkat çeker. Hazret Ayşe çocuktur, gençtir. Ne topluyor? İlim topluyor. Onun için dinimizi üç yere bölsak kaynağını üçte birini Hazret Ayşe biz aktarmıştır. Özellikle Resulullah'ın şahsi hayatını. Hemen soruyor. Ya bu vakir girdi toparlanmadın. Ömer girdi toparlanmadın. Osman girerken niye toparlandın? dedi Osman'dan utandım haya ettim Osman nasıl niye bulordan haya etmedin dedi nasıl bula Osman'dan haya etmem keyfe la astahi min raculin tastahi minhu'l melaikah nasıl bir adamdan bir şahıstan haya etmem melekler ondan haya eder ne kadar hayaydan meşru idi onun için Hazret Usman hayası gereği nedir çok şefkatli yemişak. Yani bizim avam tabiranesinde ne diyor? Bir çocuk onu aldatır. Yani neden? Yok aldatır bilmediğinden dolayı. Yani bir tane gelir bir söz diyer, istediğini alabilir onunla. Çok hayalıdır, çok şefkatlidir. Hz. Osman bu hayasını da, bu şefkatini de başka sahabelerin varmadığı yere varmıştır. Ayrıca bunu nerede kullandı? Allah yolunda infakta kullandı. İnfakta kullandı bunu. Böyle kullandı ki Hz. Osman bunu iki sefer resmen cenneti satın aldı. Daha fazla da aldı ama bu iki seferi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onayladı. Ne zaman onayladı bunu? Bir Ruma bir kuyu vardır. O kuyu bir Yahudinin iyidir. O kuyuda su var Müslümanlar da Parasız, pulsuz, o cehudi de o parasıyla kuyuda suyu satıyor. Müslümanlara ne veriyor? Hazret veriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Kim bu kuyuyu alsa, suyunu sebil yapsa, o cenneti almıştır karşılığında. Hazreti Osmanlı suyu aldı, o suyu, kuyuyu vakfetti. Cenneti aldı mı? İkincisi, ceyş-ül Ceyş-ül üsür Resulullah Ceyş'i gönderecek Şam'a yoktur. Erzak yoktur, malzeme yoktur. Ceyş'i gönderecek hiç bile mal yoktur. Kim bu Ceyş'i tecihizatını katkı koysa, yani teşkilatını alsa, bunu donatlasa ne olur dedi? Cennete almıştır. Onu da Hz. Üsme bütün malını koydu orada cennete aldı. Evet, Hazret Osman, böyle bir Hazreti Üsmanıydı. Hazret Osman ne zaman hilafete geldi? Hazret e, şeyden sonra, Hazret Ömer'in ölümünden sonra. Hazret Ömer altı tane şahıs bıraktı. Bu altı şahıs üç günün içinde anlaştılar, bir rivayet altı günün içinde anlaştılar. Ne olacaktır? İçlerine bir tane seçilir. 3 gün sonra anlaştılar Hazret Osman'ı seçti. Yani Hazret Ali'den sonra ehil kimdir? Şeyden Hazret Ömer'den sonra ehil kimdir? Hazret Osmandır. Ne zaman hilafete seçildi? 23 senesinde. Hicri 23'te. Hazret Ömer'in ölümünden sonra. Evet. Şimdi Hazret Osman'ın bir de bir kısaca şeyine bak. Hilafeti on sene sürdü. Hazreti Osman, Hilafeti on sene sürdü. İlk beş senesi beş buçuk biraz daha çoktur güzel geçti. Ondan sonra ne başladı? Biraz kargaşa başladı. Fitne başladı. Ölümüne sebep olan hakları. Şimdi Hazreti Osman bu on senede ne yaptı? Ona bir bakarım kısaca. Birincisi Hz. Usman Medine ile Metçe Mescidi'l-Haram'ı ne yaptı? Genişlettirdi. Çok genişlettirdi. Hz. Ömer Medine'yi genişlettirdi. Mescidi'nin nebüyü ama az bir şey. Hz. Usman bayağı aldı atrafındaki evleri genişlettirdi. Bu nedir? En büyük faziletlerinden birisidir. İkincisi Ata yani şey, e, zekatlardan gelen, ganimetlerden gelen çift 3-4 katına çıkarttı. Yani bu ganimetleri paylamakta çok eli boluydur. Dedik Allah yolunda infak ediyordu. 3-4 kata Hz. Ömer zamanından daha fazla çıktı. Çünkü neden de fütuhat çok oluyordu o zaman. Üçüncü yeri ihya ettim. Ekin yerlerini, tarlalarını ihya etti. Çim Arablardan bir yeri ihya etse o onundur dedi. Yeri ihya edeceğiz. Bu çok önemli bir meseledir. O zaman için İslam devleti yeni kuruluyor. He? İnsanları neye teşvik ediyor? Çiftçiliğe. Çiftçilik ne getiriyor insanlara? İhtiyacı kaldırıyor ortaya. Çünkü İslam devleti Medine'de olduğu için Millet hepsine de geliyor? Mekke, Medine'ye toplanıyor. Kalabalık oluyor. E Araplar da ziraatten uzaktılar. Onun için kim bir yeri ihya etse o yeri ona verdi. Bu da büyük bir faziletlerindendir. İlk önce, dördüncü fazileti ilk önce Ramazanlarda iftar kordu. Mavaidur Rahman dedi. Rahman'ın sufrası dedi. Sufralar açtı. büyük şehirlerde Mekke, Medine vs. yerlerde ne olsun? İftar sıfraları açtı. Onun için bizim de bir günde mesela iftar sıfraları nereden gelmiş? İşte Hz. Osman'ın sünnetindendir. Niye her şeyi şirama? Tabi nereden getirdi Hz. Osman'ını? Kendisinden koymadı. Tabi kendisinin sünneti de bize sünnettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, benim ve dört halife, raşid halifenin sünnetine zımsık ızardım. Ama Raşid Halife kendisinden bir sünnet çıkartamaz illetçi aslı var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Çin, diyor ki hadiste kim bir orucu orucun açtırmaya iftarına katkı verse sebep olsa onun ecrine ortaktır. Sonra beşinci Darül Kavak yaptı. O da nedir? Yargı evleri. Ha? Ee, adalet sarayları. Onu yaptı. Adalet sarayını kurdu. Onun teşkilatını kurdu. Altıncı Hz. Osman zamanında ilk önce başlangıcıdır. Nedir? Bütün Müslüman ülkelerinde mushafları topladı. Teç mushaf üzerine bizi topladı. Bir gün elimizde olduğumuz o mushaftır. Bu da onun için bir fazilettir. Çünkü mushaflarda ne vardır? Karışıklıklar vardır. İçine tefsirleri koyurlar. Haşelerinde yazıyordurlar. Giriyordur. Karışılıyordur. Bazıları acem dillerinde yeni Müslüman olmuş. Türk var Fas var Hindi var vesaire bu dille Rum var ne oluyordu? Dilleri, lehceleriyle, yamuk dilleriyle yazıyordular. Onun için Hüzeyfe ibn-i Yaman, Abdullah bin Mesud ya emir el-muminin yetiş dediler. Kur'an tehrif örmeden önce onun için heyeti kurdu. Heyet kararıyla Kur'an'ı bir araya topladı. Yedinci, Hazret Osman'ın faziletlerinden Fütuhat genişledi. Yani o kadar çok oldu ki iki cephede de İslam toprağı genişledi. Cihad hat safhaya ulaştı. Batıda ve doğuda. Doğuda gitti nereye kadar? İran'ın komple Faris diyarı hepsi açıldı. Nere vardı? Ta Türkistan'a kadar. Oradan Kırman, Sicistan, ee, Bukhara, Özbekistan bugünde buralara buraları hepsine İslam'ın ordusu yetişti. Faris'in en son kralı kaçmıştır biliyorsunuz. Ne umidiyle bir de toparlasın. Fariz devletini kursun onun zamanında öldürdü. O da nedir? Yezdicirt. En son kralıydı. O öldüğünde artık Faris İmparatorluğu umudunu çesti. Yani ateşperestler bitti. Evet, Hazret Osman zamanında. Sonra bu tarafa gelirken biraz Azerbaycan, Ermeniyye bunları hepsine Hazret Osman zamanında yetişti. Nere kadar geldi? Biraz daha gelirim batıya doğru Ankara'ya kadar tarihte Ankara'da adı Amura. Ankara'ya kadar Hazreti Osman zamanında varıldı. Ondan sonra Kubrıs fethedildi. Sonra bilal Şam tamamı alındı. Filistin sonra Misir Hazreti Ömer zamanında başladı Misir ondan sonra Misir'den sonra ta Afrika'ya kadar gitti. Nereye kadar gitti? Ta Tunus'a kadar İslam ordusu ulaştı. Yani yanında ne oldu? Büyük bir İslam toprağı genişledi İşte bundan dolayı arkadaşlar ne oldu? İslam toprağı cenişledik için ne oluyor? Fazla ganimetler geliyor. İnsanlar ne oluyor? Biraz rahavata rafaha karışıyor. Evet bunun da faturası var. İnsan ne kadar bollukta olsa onun da neyi var? Yan etkileri var. Bunlara geleceğiz inşallah. Şimdi gelelim Hazret Osm'anı sadece biz hatırlattık. kim meşhur bilinen bir şeydir bu ama hatırlatmakta fayda var. Bilelim kimdir bu Hazret Usman? Ona çıkiydiler. Neden Hazret Usman'ın ölümü, mekteli onu zulümle öldürmeleri büyük fitnedir. Fitnenin kapsı kapalıdır. Fitne bir kapıdır. O kapalıdır. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem sırdaşı Çimdir bin Yemen. Tüm münafıkların listesi onlardadır. Üdeyfe bin Yemen Hz. Ömer de ondan sorardır. Çünkü Üdeyfe bin Yemen'in özellikleri nedir? Üdeyfe bin Yemen diyor ki Resulullah'tan siz her yolunu sorardınız. Ya Resul cennete nasıl gidelim? İşte bu bu amelleri yapsın. Diyor, siz bunu sorarça ben derdim ya Resulallah cennetin engelleri nedir? Beni cengi, cennete ne engel koyar ve cehenneme beni ne götürür? Onları sorardım. Siz heri sorardınız ben şer'i sorardım. Yok şer'i sorurum neden? Hata içine düşmeyeyim oyununa gelmeyeyim. Onun için fakihidir. Bu meselede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de sır da şeydir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona bütün sırlarını münafıkların adını bile vermiştir. Kim nifak üzere ölür? Onun adını vermiştir. Bir rivayette 16-17 taneydi. Hatta Hazreti Ömer dolaşıp dolaşırdı ya Ödeyfe seni Allah'a yemin ettiririm benim adın var mı listede? Anlatabildim mi? Korkuyor. Çünkü mümin demesin ben evet yetiştim. Ermiş diye bir şey yoktur bizde. Evet erirsin ama tedbiri bıraktın bir de kayarsın bu babiden Hazreti Ömer. Onun için dedi fitneyi sordu. Fitne ne zamandır nedir dedi korkmaya amir el müminin dedi. Senle fitnenin arasında dedi sağlam bir set var, büyük bir kapı var dedi. Leysa aleyke minha ba'sun ya emirel el mu'minin. Senin üzerine bir zarar gelmez fitneden dedi. İnne beyneke ve bunlar baban muğlaqa fitnenin arasında bir kapı var dedi o kapı da çitlenmiştir dedi Hazret Ömer fakihti şimdi Hazret ne dedi ona dedi Yahudeyfa ayukşaru'l babu em yuftah bu kapı kırılır mı yoksa açılır mı fitne kapısı Hudeyfa dedi la bel yukşar Dedi kapı kırarak, zorlanarak, kırarak fitne içeri sokar. O zaman Hz. Ümer dedi, iden la iğlaku abeda. O zaman dedi, eğer kırarak fitne ümmete açılsa kapısı, o zaman dedi fitnenin kapısı kapamaz, kapanamaz ebede kalır. Ebed ne zamandır kıyamet kopanın? Onun için fitne başlamıştır. O kapıda kimdir? Hazreti Ömer kendisidir. Geçen derste dedik Hazreti Ümer'i kim öldürdü? Yine doğudan gelen bir Mecusi Ebu Lü'lü Mecusi onu öldürdü. Hazreti Ömer o kapıydı işte. Ne oldu oldu? Kırarak atıldı Öldürerek Hazreti Ömer atıldı Onun için bu fitne kapanmaz. Ne zamana kadar? Dercal çıkana kadar, Ya'cuz macud çıkana kadar. Hatta Mehdi, Mehdi'den sonra Hazret ise o zaman biter. Ondan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hüveyfe ibn Yemen ne dedi? Kapı kırıldı. Hazret Ömer'den bekliyoruz birinci fitne nereden başlayacak? Hazreti Ümer kapıydı fitne kapısı kırıldı. Zorla açıldı. Kaldı birinci fitne. Hz. Osman'ı öldüreceken Hüdeyf bin Yemen ne dedi? Resulullah'ın sırdaşı ki bunun fakihidir. Dedi ki Müslim'in rivayetindeki gibi. Tabi o birinci olay Buhari'de geçiyordu. Burada Hüdeyf'in sözü Müslim'de geçiyor. Evvel fitne katl-i Birinci fitne Osman'ın ölümüdür dedi. Osman da öldürüldü. وآخر الفتنة خرود الدجال، فتنان دسون دل الدجال سخشه، والذي نفسي بيده لا يموت رجل وفي قلبه مثقال حب من حب حبة من حب قتل عثمان إلا تبع الدجال إن أدركه. Nefsim onun elinde olduğu Allah'a yemin ederim. Eğer kimin kalbinde bir miskal cerrece Osman'ın ölümünden hoşnut oluyorsa Anlatabildim mi? O eğer deczele yetişse illa ki deczele uyar. Deczele kim uyar arkadaşlar? Mümin olmayan. Çünkü deczele burasında yazılmış kafir her şey şokur. Resulullah diyor sadece müminler okur onu. Ama gör kafir yazılmış. kaç Aklın kuyulan uyanık ol. O zaman uyanıklık geçmez. Ne geçer? İman geçerlidir. Yoktur ben rol yaparım kurtarırım. Üst çağır yaparım. Orada yoktur. Fitne geldi. Deccal fitnesinde her şey biter. Çünkü eşrat-ı saadendir. Ve in lem bihi fi kabri eğer ona idrak etmese bu fitne, kabrinde bile deccale iman eder. Kabirde bile kurtarmasın deccalin fitnesini. Bu gaybi bir meseledir. Gaybden sahaba haber veremez illa çi Resulullah'tan haber almasa. İstihari i̇şte bir fıkıh değil bu. Gaybdir. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin meseleleridir. İşte Hazreti Osman'ın ölümü Büyük fitnedir. O birinci fitnedir. Başladı fitne durmayacaktı. Durdu mu fitne? Bak Hazret Ümer'den sonra, Osman'ın ölümünden sonra ne çıkar geleceğiz önümüzdeki dert? Cemen savaşı, Sıffin savaşı, hariciler. Taci diyor bugüne kadar. Bugünde ne çıktı biz yaşıyoruz. Beşar fitnesi, şeyh ezher Ezhar fitnesi. İlim adına Sisi'ye diyor öldür bu haricileri. Gördük mü decceller ne kadar çoktur. Fitne bitmez kıyamet gününe kadar. Deccal bunlar küçükleridir, büyük çıkana kadar. Fitne bizim onun Resulullah diyor, sallallahu aleyhi ve sellem sizin içinizden çıkar, sizin dilinizde konuşurlar, sizin elbisenizden girerler. Bak şeyh ne girmiş? Alim elbisesi girmiş. Müftüne girmiş? Alim elbisesi girmiş. Ama kimin diliyle konuşuyor? Şeyhatın diliyle konuş, Deccalin diliyle konuşuyor. Onun için kılık kıyafet önemli değil. Önemlidir, evet. Bir alim de kılık kıyafatsız olmaz. Yani tüysüz, müşsüz bir alim olmaz. Alim sünnete uğrayacak, şeriate uğrayacak. Şeriatte ne var? Her şey var. Her şey yerine getir. Onun için bir Rabbani alim gördünüz mü sakalsiz? Imkan yoktur. Ha olabilir bazı konuda rabbani almış ama imam olamamış. İmamlar her zaman parmaklarını gösterirler. Tarihte her zaman sünneti İhya etmişler. Çünkü sünneti ihya etmeden Rabbâ'l-i'yi Evet. O kadar vehim meseledir ki sahabeler Hazreti Ümer'in ölümü, ölümünü ne kadar vehim olduğunu anladılar. Onun için akılları yerlerinden oynadı. Hazreti Ümer'in ölümüne üzüldüler tabi. Ama Usmançı'na daha fazla üzüldüler. Neden? Anladılar ki bu fitnenin büyüğüdür. Fitne başladı dediler. Ve bir fiil başladı. Onun için çok üzüldüler. Bütün sahabelerin sözleri var. Biz burada aktarmaya kalksak olan bir sahabenin sözü var tarih kitablarında. Bu fitne hakkında ne dediler? Hepsi üzüldü. Hatta bazı sahabeler vasfediyorlar. Diyorlar neredeyse sahabeler üzüntülerinden akılları bile neredeyse gidecektir. O kader ne yaptı onları? Üzün, üzüntü sardı. Anlatabildim mi? Hüzün sardı onları, ne yaptıklarını bilemediler. Nasıl Hazret Ömer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatında ne yaptı? Ne dedi? Dedi ki kim dese Resulullah ölmüştür öldürürüm onu. Resulullah ölmemiştir. Hazret Ömer gibi bir şedid adam Böyle neden? Çünkü bu musibet vehimdir. Ashab-ı kiram da öyle oldu. Hz. Ali'ye gelelim. Hz. Ali dördüncü halifedir. Halife seçildikta, geldiler dediler ya emir el ya Ali seni halife seçeceğiz. Dedi nasıl halife seçersiniz beni? Üsman Üz mazlum olarak öldü hala cüssesi yerdedir. Kabul etmiyorum dedi. Ben bu adamı gömeceğiz dedi. Hazret Usman'ı defnettikten sonra geldiler. Dedi ben nasıl olur? Usman mazlum oldu onun peşinden halife oluyor. O kadar mesela Hazret Ali ne? Basra'da, Kufe'de gelip beyat veriyordular. Beyat verenlere diyordu ki nasıl olur ben Hazret Ali'ni Hazret Usman'ı öldürenlerden beyat alayım. Unutmuyordu yani. O vahhamatı ki kendisi halife olmuştur. Saltanat eğer saltanat ise ona geçmiştir. Birinci adam olmuştur ama bak unutmuyordu. Her zaman ne derdi? Allahumme inni ebrau leike min deni Osman. Sana sığınırım. Ben veliyim Osman'ın kanından ve şeyinden. Analarımıza gelirken hiç şu üzüntünün içinde çökmüştür. Hazret Ayşe Meceden, Ümre'den dönül, Hac'den dönüyorlar. Medine'ye yolda bir de sıktılar. Dediler Hz. Osman öldü, el ayağı tutmadı diyor. Dedi Medine'ye giremem ben dedi. Osman'ın yerini nasıl görelim böyle mazlum öldürmüş. Döndü, dört ay bile Meceden çıkamadı. Diğer analarımız aynen durumda. Hepsi bu meseleyin farkına vardılar. İyidir neden bu meselede bu kadar ashab-ı kiram üzüldü. Çünkü meselenin vehim olduğunu anladılar. Ne kadar vehimdir. Faturası ne kadar ağırdır bunun. Neden? Bir halife zulümle öldürülmüştür. Yani zulümle öldürülmüştür. Yine önemli değil. Çok Müslüman var. Savaşta öldürülüyor. Ama halifeyi öldürme karşı çıkmak nedir? Yani itaatin ipini kırmaktır. Onun için vahim olduğunu anladılar. Onun için anladılar ki bu fitnenin ölü alınmaz. Bu fitne diğer fitnelere ne açar? Yol açar. Onlar için sermaye oluyor. Onların kapılarını açtı. Bu vehameti anladıkları için ne yaptılar? Üzüldüler. Meseleni vahim olduğularını bildiler. Toparlandılar. Toparlandılar. Aralarında nasıl bu fitnenin çözüm ürettiler? Evet. Şimdi gelelim neye? Fitnenin başlangıcına. Fitne nasıl başladı? Tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Osman'a müjde vermiştir. Ne müjdesi? Sen mazlum olacaksın. O da birçok hadiste var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber vermiştir. Sen fitlenin başlangıcısın, sen mazlum olursun. Hazreti Osman bunu biliyordu zaten. Bunu müjdesini almıştır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ama bir de müjdeyi alıp ona inanıp iman ister bu. Bir de onu canlandıracaksın, pratikte, sınıfta kalmayacaksın. Bunu her adam yapamaz. Rol yoktur buralarda. Ne var? İman cücüğü. İman seni koyar, attığın adımı da doğratarsın. İşte onu için Bukhari'de geçiyor. Abu Musa'l-Eşhari diyor bir gün bir adamın bostanında oturmuştuk. O bostanın da kapısı var, Resulullah diyor oturmuş, kapı çalındı. Aç dedim, dedi Abu Bakır'dır. Dedi aç ona cenneti müjde ver. Abu Bakır cildi. Sonra kapı çalındı, kimdir dedi Ömer'dir. Aç ona cenneti müjde ver. Açtın diyor. Ömer'e dedim. Buyurun Resulullah seni cennetten müjdeler. Her şey şükrediyor. İçeri görüyor. Sonra kimdir üçüncüde? Dedi Usman'dır. Durukladı Resulullah. Abu, Abu Musa'la Eşhari diyor. Ben korktum. Osman, Resulullah durukladı. Ne oldu? Dedi aç kapını. Ee, ona e, şey e, durukladıktan sonra Dedi ki, ve beşşürhü bil cenneti alâ belvetin tusibov. Onu durukladı, durukladıktan sonra aç dedi kabriye. Ona cennetten müjde ver ama bir musibet onu. Musibetten cennete girer. Diğerlerinde direkt dedi ama buna bir musibet. Hz. Ebu Bakır tabi musibetler geldi başına. Ridd oldu filan, sebet kıldılar, atlattılar. Hz. Ömer'in başına musibet gelmedi. Tam tersine musibetleri ne değildir? üzerine, dinler üzerinde keramat gösterdiler. Sabit kıldılar. Allah o iman sayasında İslam'ı ne yaptı? Hz. Ömer zamanında temelini yaptı. Sonra onu öldür. Ölümü musibet değil. Hz. Ömer'i öldürdüler. Ama Hz. Osman'ın musibeti nedir? Belva Resulullah diyor. Belva nedir? Yani imtihan. İmtihan nesil Terleyeceksin sen intihana girdin bir saat dem Bir saattir intihan. Bir saat on soru var senin önünde terletirsen onlara yazana kadar. Ondan sonra yan başarılısın yan sınıfta kalmışsın. İşte bu belvedir. İntihandır. 13 Resulullah durukladı sonra müjde geldi Sema'dan atlattı geçti sınıfı. 13 Osman da şükretti hamd etti Allah'tan sebet diledi. Bir Abdullah İbni Umar Hazreti oğlu diyor. Bir adam böyle geçiyor. Dedi yuktalu fiha haza mubni'un Bu adam dedi bu gelen adam o gün mazlum olarak ölür. Mazlum olarak ölür. Zulma uğrar ya. Yani. Zulümden ölür. Abdullah İbni Ömer de Merak etti. Çiftir bu zulümden ölür cennetliktir de. Böyle vakti Hazret Osman geldi. Tabi Hazret Osman'a da bu nakil gidiyor. Hazret Osman'a Resulullah yine haber vermiştir. Sen şehitsin demiştir. Mübaşşarsın cennette. Bir Rasulullah, Abu Abubakir, Ömer, Osman radıyallahu anh'ın dört tane yerin en mübarekleri. Ühud dağına çıkmışlar. Uhud da Resulullah üzerinde durdu. Uhud da Resulullah'ı çok sever. Biz de sever ha. Şu anda da bizi sever. Ne diyor Resulullah? Uh diyor. Hubbuna ve muhubbu. Uhud bizi sever, biz de onu severiz. Öyle bir dağdır. Resulullah'ı görürken dayanamadı, titredi. Bugün de ne nedir? Deprem oldu, yerinden oynadı. Sarsıldı dağ. Resulullah ayağını vurdu dağa böyle üzerine. İt bit ya Uh dedi. Dur dedi Uhud. Sağlam dur. Senin üzerinde فَاِنَّمَا عَلَيْكَ نَب۪يٌّ وَصِدِّقٌ وَشَه۪يدًا Bukhari rivayet ediyor. Senin üzerinde peygamber var, sıddık var, içi tane şehit var. Sıddık apı fakirdir, imamlarıdır. He? İçi şehit var. Hazreti Ömer şehittir. Mecusi birisini öldürdü onu. Hazreti Osman'ı da kim öldürdü? Cahil cugala. Evet. Onun için bir rivayette de kıyametin alameti dediği için Resulullah ve ıza rufi'a seyfu alel emedi lem yuza'f. Kılıç kalktı. Hakkın üzerine ondan sonra bu kılıç kılıçdan girmez. Hak kimdir? Hazreti Osman'dır. Kalktı üzerine kılıç girmedi. İşte bu intihanda ne ister? Sabır ister. Hazreti Osman da bu sabırı gösterdi. Şimdi gelelim e, şeye. Fitne nasıl başladı? Biz dedik ki İslam alemi çok genişledi. İçine ne girdi? Çok insanlar girdi. Toplum değişildi. Yeni nesil geldi. birçok Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem görmemiş. E, i̇man zayıfleşti. Çünkü geçtikçe Medine... Medine'de çok ashab Medine'yi tercih etti, sağa sola gitti dini yaymak için. İnsanlarda cehalet olduğu için Çin nefret var bir kısmında. Hasadet var bir kısmında. Niye kurayçlar her zaman efendidiler, niye başladılar? E bazı e, mürtedlerin torunları, babaları öldü, sahaba kılıçlarıyla bunlar hepsi içlerde kalıyordu. Bir sadece kıvırdık istiyorlar, tutuşsular. İşte fitne buradan başladı. Fitne buradan başladı. Bu fitnenin de başına Allah subhanahu teala hikmetiyle bir tane Yahudini musallat etti. O da Abdullah i̇bn sebe Sebeb, İbn-i Yemen Yahudilerindendir. Geldi Müslüman oldu diye. Ne yaptı? Başladı. Fitneyi ne yapmaya? Çalıştırmaya, Fitneyi çalıştırmaya Geldi bir sürü İslam dinine fikirler koydu. Ne diye? İslam dinini zayıf kılsın. Neden? Çünkü İslam dini Yahudiler hasetle meşhurdular. Hasadetle meşhurdular. Yahudiler hasadetlerinden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biliyordular Tevlet'te yazıyor ama gizlediler, yaprağı yırttılar. Biliyordular. Allah-u Teala ayette geçtiri, cibidir, çocuklarını gibi, çocuklarını bildikleri gibi Resulullah'ı biliyorlar. Nasıl bu çocuk benim benimden gelmiştir, eminim bundan. Öyle biliyorlar, kendi oğulların tanıdıkları gibi biliyorlar. Ama hasadetlerle, Yahudiler hasadet kaybettiler. Geldiler, İslam da cenişleşmiş, eskiden münafıklar bile Medine'de işleyemiyordular. Nifak işleyemiyordu. Allah keşfediyordu onları. Sahabaların imanı ne ediyordu? Onları yok edirdi. Ama cenişledi. Abdullah İbni geldi Medine'yi işlemedi, Mekke'ye gitti işlemedi. Bu sefer nereye gitti? Irak'a gitti. Irak'ta Resulullah ne dedi? Fitrenin yeridir dedi. İrak'ta cahil cuhalara kalktı fitirlemeye. İşte Ehli Beyt sevgisiyle. Ehli Beyt'i biz seviyoruz. Ehli Beyt'e zulm oldu. Buradan giriş yaptı. Anlatabildim mi? Buradan giriş yaptı. İşte Ali halife olması lazım Bu fitneler attı. Bir de ne dedi? Raca'a dedi. Raca'a akidesi nedir? Yani e, Hazreti İsa nasıl dönüyor? Resullah da sonra, sallallahu aleyhi ve sellem dönecektir dünya. Bu türlü fitneleri attı. Yavaş yavaş geldi. İnsanları karıştırdı. İşte Hazret Osman'ın da üzerine bazı noktaları aldılar. Yüzde dokuzanın aslı yoktur. Üften tüften meseleler. Eskisi bugünkü gibi değil. Telefonu kaldır, sor. Öyle bir şey var mı yok mu? Ta Irak'tan Medine'ye kadar iki ayda gidip iki ayda gelirsin. Bir fitne çıktığında uzanana kadar altı yedi ay geçiyor. Orada yerleşiyor ondan sonra haber gelse ne olur? Gelmez olur? İşte Hz. Osman'ın hakkında bir sürü şeyler dediler. İşte akrabalarını ne yapıyor? tayin ediyor. Halbuki Hazret Osman'ın 20 kusur 25 kusur şeyi vardır, valileri vardır. 5 tanesi akrabasıydı. Ama akrabası da suçu değil. Zaten Kureyşlilerdir hepsi. Kimidir? Hazret Muaviye'dir. Hazret Muaviye'yi kendisi tayin etmedi. Hazret Ömer tayin etti. Hazret Muaviye de cumhur-u ittifakıyla Salih bir sahabedir. Resulullah'ın kâtibidir. Müminlerin dayısıdır. Ondan sonra işte bazı, bazı liderler vardır, akrabaları. Onlar da hepsi tarihte ispat edilmiştir. Hepsi güzel kumandalardan ehil idiler meselelere. Bir kısmını da aldı. E, Velid İbn-i Ukbe'yi aldı Kufa'dan, Basra'dan. Neden? Dediler işte bu bir içki içerek görüldü bunu. Tahkik etti aldı onu. Demek sahabelerin tayin etmiyor. Dediler işte Hz. Usman mushafı yaktı. Halbuki mushafları yakması en faydasıdır, olandır dedik. Mushafları bir aya topladı. Diğerlerinden sonra faydalanmasın diye yok etmek için en güzel şekilde mushaf yok olsun yakılacaktır. Toprağı da yazılar gidecek için Allah'ın kelamı. Sahabalar da bunu ikrar ettiler. Şuraya bu olmuştur. İşte Hazret Osman çok para veriyor. İşte Hazreti Usman e, Abu Zerri ambargo koydu üzerine. Ne dedi? Fitne olduktan sonra şamdan geldi Medine'ye. Abu Zer radıyallahu anhu. fitne oldu Medine'de. Dediler sen nasıl böyle dedin filan. Hazret Osman dedi bak Medine'de de fitne oldu. Yani sen Medine'den gitsen daha iyi olur. Ab, Abuzer dedi, tamam ben şeye gideyim, Zebe'de bir yer var, Medine'ye yakın bir yerdir, Medine'den e, şeyin arasındadır, e, küfanın arasında, Medine'ye daha yakın, orada bir yerde ikamet etti. Yani Hz. Osman onu zorlamadı, illa burada kalacaksın. Yani bir nevi rica gibi etti ona, orada kaldı. Sen bunun yerine o şeyin adını bulsaydın bana. Evet. Orada kaldı, Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne demiştir? Abu Zer yalnız yaşar, yalnız ölür, yalnız kalkar kıyamet gününde. Hazreti Osman'ın nasıl suçu var? Resulullah haber vermişti. Ondan sonra e, Hazret Osman'ın üzerine işte Resulullah'ın hatimi, kaşası, yüzüğü, bir gün kuyunun başında Hazret Osman'ın elinde oynatıyordu, kuyuya düştü, kayboldu bu kadar kuyuyu boşaldılar, bulamadılar. Bu türlü meseleleri ne aldılar Hazret Osman üzerine? Mesele aldılar. Uydurdular. İşte Abu Abdullah İbni Mesud'u öyle dövdü ki bu patladı dediler. Çıktı dışarı. Halbuki öyle bir şey yoktur. Hazreti bu dışarı çıksaydı o zaman da antibütik de yoktu. Ölürdü sahabe ama ölmedi. Demek ki bu türlü Ammar'a işte zulmetti. Halbuki Ammar'a zulm etmemiş. Öyle bir şey yoktur. Bu dedikodulardan ne oldu? İnsanlar da iyi, hazır. Başladılar fitne olmaya. Fitne kodu her yerden yayıldı. Yayıldıktan sonra ne oldu? İşte altıncı seneyi doldurmadan önce bu fitne yavaş yavaş her sene arttı. Dokuzuncu sene Hz. Osman baktı bu arttı Valilerini çağırdı. Ne oluyor dedi. İllet nedir? Çözüm nedir? Oturduğu bir heyet kurdu kendi topladı, karar aldılar. Oralardan fitne sahiplerini, bu dedikoduları getirsinler. Görüşürüz nedir? Oların fikirlerini dinleyelim, cevabı verelim. Ve bil fiil geldiler. Çinci senesi. Geldiler, Hz. Osman'dan oturdular. Hz. Osman oturdu onlarla bütün şüphelere cevap veriyor. Hiçbirisi bir şey diyemedi elleri boş, yüzleri kare döndüler. Bir şey diyemiyorlar. Sahaba heyet oturmuş. Anlatabildim mi? Bütünçü mahkemeler gibi değil, tağutun mahkemesi gibi. Benim dedirim dediktir. Hayır. Sahabeler oturmuş, her şey serbest. Hatta öyle serbest kullar. Bazı sahabe dayanamadı, meclisi terk etti. Nasıl siz Osman'ın karşısında böyle konuşuyorsunuz? Ama Hazreti Osman hep tabiati gereği altana alıyordu. Bu Kakanlar, çimler iyidir, alimler diyorlar. Baş kaldıranlar. Ayaklandılar Hz. Osman'a karşı. Bunlar, alimler diyorlar, beş sınıftalar. Bir kısmı dinde aşırı gidenlerdir. Dinde aşırı, Bugün de var aşırı gidenler, harici fikri. Bir küçük hatayı büyük görüyor. Hariciler ne gördüler? Bir sefer içki içtin cehenneme gidersin, artık tevbel etsin olmaz. Bu bir aşırı. Zina yaptın, bitti. İşte bu aşırılıktandır. Yani bunlar bellidirler. Haricilerin tohumudur zaten. Resulullah da sallallahu aleyhi ve sellem bunlardan <gülüyor> haber vermiştir. İkinci at gözlüğü takmış, mutaassip milliyetçi ülkeci mesela Yemenliler özellikle bu konuda vardır orlarda. Taassup ehli, kabile ehli. Niye Kureyşler bizden şeydiler. Niye Ashab-ı Kiram böyle oldu? Bunlar fitneye hazırdılar. Anlatabildim mi? Niye İslam'da bize böyle oldu? Niye bir Yemenli yoktur filan? Ve Arab Yarımadası'ndaki bazı aşiretlerin zayıf olan sahipleri. Üçüncü kısım İslam'da hata işlemişler. Bunların üzerine had işlemiştir. Kırbaçlanmışlar. Yen elleri kesilmiş. Hı? Yen sürgüne göndermişler. Ah sürgün. Sürgün mü? Hazret şeyi bak. Abu Zerri Resul. Diyorlar Hazret Usman sürgüne gönderdi. Sürgünde yani bir yerde kalacaksın orada. Mecburi kalacaksın. Yani sürgüne göndermişler. Bunlar ne oldu? Bular, bunlar fitneye hazırdılar. Bu şeyleri taşıyamadılar. Dördüncü meseleleri Hazret Usman'ı çekemeyenler. Hz. Usman fazilet sahibidir. Çok yimişaktır. Anlatabildim mi? Çekemiyirler. Bazen sahabe çocukları da. Hz. Usman'a bazıları diyordu. Bana mesela bir vilayet ver. Hz. Usman vermiyordu onlara. Neden? Ehil değiller. Abu Zer geldi Resulullah'a dedi. Ya Resulullah bana de vali tayinit. Hayır dedi ya Abu Zer. Sen bu konuda ehil değilsin. Sen git ibadetine bak. Her şey ehil olacaktı. E kaç tanığını reddetti. Mesela Muhammed İbni Ebi Bekir, Hazret Ebi Bekir'in oğlu Muhammed. Yine Hazret Osman'ın kendi beslediği bir yetim vardır. Muhammed İbni Ebi Hüleyfe. O. Vilayet sitediler vermedi bunlara. Bunlar kalktılar, yiğitlerini ettiler. Yiğitler, misirlilerden orada Çin yarattılar. Beşinci sınıfta avam, halk. parantez arasında bir günde ne diyorlar? He? Bozguncular. Her çeşit bir tane gelse onun peşinde koşar. Yani bugün de ne veriyorlar bu Baltacı, Misirlilerde, Şebihe, Suriye'de, Taksim'deki nedir? çabulculara? Para veriyorlar, ötüyorlar. Ne kadar para, o kadar araba, mekanı imha ederiz. Dağıtırız, karma karşı adam öldürürüz. Parayı verir. Eskiden şey vardı, atıyordum para, o kadar çalıyorduk kavanın. Aynen o kadar. E şu anda o devam ediyor. Yazarlar var gazeteci köşe yazarları. Para veriyorsun atıyor. Para bitir, duruyor. Bir de vereceksin atsın. Bu, bu demiş. Bunlar da her zaman var. Bugüne kadar, kıyamete kadar da devam ediyor. Ne Ne kadar ehli hak yer üzerinde var? Bu ehli batıl devam. Savaş hakla batıl devam ediyor. Evet. Bunlar geldiklerinde Hz. Osman'ı ne yaptılar? Dediler ki bunlardan anlaştı, döndüler. Ondan sonra bir daha fitne yeni baştan işledi. En son sene 34. Yicri senesinde Hz. Osman'ın öldürdüğü senesinde hac mevsimidir. Sahabeler bütün Medine boşaldı. Sahabeler hep saha gidiyor. Hz. Osman Medine'de kaldı. Bunlar hac niyetiyle, eskiden Mesir'den, Irak'tan bir tane çıkmazıyla valinin izniyle çıkar. Bugün de nasıl pasaport? O zamanda öyle. Valiye dediler biz haca gidiyoruz. Hepsi haca çıktı. Haca gitmediler. Geldiler Medine'de kömelendiler. Toplandılar Medine'de. Sahabeler de az Medine'de. Hepsi gitmiş. Kaldılar. Hazreti Osman'a geldiler tartıştılar. Hazreti Osman onlardan anlaştı. Anlaştı, istediklerini veririz. Tahkik açarız, bilmem ne açarız. Her şeyi dedi, tamam dedi Hazreti Osman İmşah ahlakıyla onları ne yaptı? Sakinleştirdi. Hepsi döndüler. İraklılar, İraklılar, Misirliler, Misirliler. Burada iki rivayet var. Birincisi ehli fitne, Abdullah ibn Sebeen adamları, ki bu ağır basıyor. Ne dediler? Ya bunlar döndüler, oyun bozuldu. Ne yapalım kalktılar Hazret Usman'ın dilinle bir mektup yazdılar kaşasını vurdular elçisidir diye gönderdiler bunu yolda onu yakalattırdılar aha dediler Hazret Usman valisini misir valisine mektup yazmış he? eğer bunlar çabulcular dönseler Mısır'a, e, bunların kellerlerini Hazret Hz. yakışır mı böyle bir şey İmkanı yoktur. Tanıdık Hz. Osman için. Melek onunu tanıyor. Olar ne olurlar? Aha Hz. Osman bizi öldürüyor. Döndüler. Fitne yeniden. Fitillendi fitne. Ondan sonra ikinci rivayet Mervan ibn Hakam, Hakem Osman'ın neyidir? Yersak yardımcısıydı. Kaşa ondaydı. Diyorlar o iştihad etti. Hz. Osman'ın dilinden yazdı. Nasıl halifeye böyle ihanetsiz? Çekemedi yani. Bu rivayet zayıftır ama ahır olan o bir rivayet. Her neyse Hz. Osman'a geldiler bu sefer dediler Abdullah ibn-i mervanı ver bize. Mervan ibn-i ver öldürür. Hz. ölmedi vermedi onu. İşte Hz. Osman'a ambargo yaptılar önce. Önce 1. Cuma Hz. Osman geldi. Bunlar da camiyi doldurdular. Mescid-i Hazret Osman çıktı minbere, sataşmaya açmaya başladılar. Minberde hutba verirken arkadaşını üstesen desen, o cuman batıldır sen. Bunlar sataşmaya başladılar imam. Hazret Osman aldırmadı, devam ediyor. Bu sefer başladılar taş atmaya. Hatta başı mübarek, başı kanadı. Ondan sonra sahabalar aldılar, ondan sonra Hazret Osman'ı camide namaz kıldırmaktan yasakladılar. Evine on koydular. Bir rivayette 2000 bin tanediler. Irak'tan, Yemen'den, Misir'den toplanmışlar. Bir büyük ne olmuş? Miting mi nedir bu? Toplanmışlar. insanlar orada gözleri dönmüştür. Tabii bu kaç gün süre? Bir rivayette 30 gün, bir rivayette 40 gün sürer. Hz. Osman anlaşıyorlar. Ashab-ı diyor, savaşalım. Hayır diyor. Hz. Ustam musalimdir. kanı sevmez. Kanı sever, nerede sever? Cihad meydanında. Böyle Müslümanların içinde sevmez. Bunlara karşı nedir? Merhametlidir, ruhama ebinim. Müslümandır, yanlış etmiş, aldanmış, şeytan uymuş. Ondan sonra mesele uzundur, bu tarih kitaplarında yazıyor. Hz. Ustamı Sahabeler, Hazret Ali vesaire ikna etmeye çalışırlar. İzin ver, bulardan savaş ederim, bunların hepsini öldürelim, gönderelim memleketlerine, Hazret Osman derayın. İzin vermem, benim yüzümden Müslüman kanı dökülmesin diye. Hele Resulullah'ın medinesinde. Kabul etmez. Ondan sonra suyu keserler onlar. Erzakı keserler. Vesaire. Öldürülmesi, Hazret Osman'ın çok nedir? Vahimdir. Yani onu insan okusa nasıl cirdiler üzerlerine üzerine onu öldürdüler. İnsanın kalbi kanadı. Mübarek şey tutar. Üç tane kendini bilmez. Üç İslam'da 3. adam. He? Neyse o öldürürler onu. Öldürürken de elinde Kur'an içeriği var. Bakara suresinde iner ayetin üzerine o ayette nedir? Fese yekfîkuhumullâhu ve huvessemî'ul alim. Bakaranın son, birinci cüzünün sonunda. Orada durar kan. mi? Hazret Usman ölür. Hatta onun bir bekçisi var. O da bir kenelerini öldürür. O birisi gelir onu öldürür. Hatta bir kadın var, hizmetçisi onu bile öldürür. Hazret Usman öldürürler. Ondan sonra Eydir Hazret Osman niye ısrar ediyordu, sahabe diyordu? Han dökülmesin diye. Çünkü Resulullah yanındaki hanımı rivayet ediyor. Diyor ki, Hz. Osman vallahi dedi, Hazret Osman kork, korktu diye ben rüy rüyamı size söylemeyeceğim. İsrar eder söyleyeceksin. Biz seni biliriz korkmazsın. Diyedir, dün Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem gördüm. Mene dedi, Savaşsan sen zefere kazanırsın. Al müca, mu, şey, muhacirlerden Ansar'ı ki Medine'de mevcut olanları savaşı sen kazanırsın. Yoksa yanınıza gel. diyor ben dedim ya Rası'a sizin yanınıza gelin. Evet. Bir de sahihdir. İkinci rivayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, Hazreti şey diyor Eee Hakim rivayet ediyor. Diyor ki Resulullah'ı rüyamda gördü Ey Usman sabret bu cuma bizimdensin. Müjde vermiştir ona. Bu cuma bizimdensin. Onu için diyor, sabretti. Evet. Hazret Usman'ı öldürenler çifili fiili olarak öldürdüler onu. Yen de fiili olarak katıldılar. Yani avam değil o çibintene değil on, 20, 30, 40, 50 çift fiili olarak bunlar önderlik yapıyorlar. Hepsi nedamet ettiler. Birçok. Nedamet ettikten sonra da ravi diyor, sahabeler, tabi'inler, Hasan Basri mesela. Diyor ki, hepsi öldürüldü. Hepsi öldürüldü. Cezadır. Cinsil amel. Amel, cezanın cinsinin nevimlendir. Men dekka dukka. Hepsi oldu? Öldürüldü diyor. Onun için bir kısmı pişman oldu. Geldiler Hazret Ali'ye dediler ya emirel müminim biz pişman olduk. Hazret Ali Haşir surasında 11. ayet okudulara. Kemeteli şeytanin İzâ kâlel insâni ekfûr felemmâ kefere kâle innî berî'um minkim innî akhâfullâhe rabbel âlem dedi o şeytan gibi insana der çüfret, çüfrettikten sonra der ben senden beriyim, ben Allah'tan korkarım. Senin tövben ne yazar ya? Sen büyük bir cülmüş dedi. Sa'id ibn Ebi Vakkas biliyorsunuz. Geldi dediler ona işte bunlar tövbe ettiler. Ne okudu? Kehif surasının en son ayetlerinde kul helnun bi'ukun bil aghserin size haber verelim amellerin boşa giden çimlerdir. Olardır. Çizen nedir? de? dalla sa'yun fi'l hayatid dunya. Amelleri boşa gitti dünyada. وَهُمْ يَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا Zennediyorlar, güzel amel işlediler. Zaten bunların birçoku zennediyorlar, İslam'ı savunuyorlar. Hazreti Osman'ı çekiyorlar hesaba neden? İslam'ı savunmak için. Onun için Hazreti Sa'd ibn vakas Vakkas neydir? Duası müstecavidir, biliyorsunuz. Bir adam iftira etti ona ve dua bastı ona. Dedi ya, ya Rabbi bunun ömrünü uzun et, fitneye uğrat onu. Tabi indiürdür. Bu adamı Kufa'da görerdik. Öyle yaşlanmış ki çiftlikleri gözün üzerine düşmüş. Yaşlılıktan ama sokakta kad cariye kadınlara sataşırdır. Diğerler utanmıyor musun sen bu yaşlanamaya? Ne yapalım? Bir yaşlı adam Sa'din fetvası şeyine, bedduasına şey yapmış. İpkile olmuştur. Öyle Sa'din fetvası duası müstecabiydi. Nereydi bunlar için? Osman öldürenler hakkında. Allahümme <gülüyor> endim thumma thumme khud'um. Bunlara nedameti yaşattır, ondan sonra bunları al. Hepsi diyor kılıçtan öldüler. Yen haydutlar öldürdüler, yen bir tane çıktı intikam aldı, öldürdüler. öldürdüler, vesaire hepsi kılıçta öldüler. Yen de savaşlarda öldüler. Evet. Onun için Hz. Osman el sünnet alimleri diyorlar ki ne için? Halbuki Resulullah bile haber vermiş, müjde verdi ona rüyada. Salih insanların rüyaları nedir? 46 nübüvvetten bir parçadır. Ne haber verdi ona? Eğer savaşsan sen kazanırsın. Mansursun. Niye kabul etmedi? Hazret Osman istemedi kan dökülsün. İşte ehl Sünnet diyor, Hazret Ömer'in fıkhı sahihtir, varacihtir yapabilirdir kan dökülsün ama döktürmedi. Müslümanlar arasında kan döktürmeye şey olmadı. Neden? Çünkü kan dökülseydir fitne çok büyük olurdu. Onun için kendi hayatını verdi ama kan döktürmedi. Ama ne kadar ah. Bunlar ne istiyorlar Hazreti Osman'dan biliyor musunuz? Hazreti Osman'a diyorlar biz senden bir şey istemiyoruz. Sen halifeleri ehl değilsin hak etmedin bu katalardan dolayı o zaman halifelikten tenazül et. Yani kendi nefsini ne yap? Hilafetten istifa et yani bugünün diliyle. Hz. Osman bak birincide ne kadar isabetliysa kincide o kadar isabetli. Kan dökülmesin ama ben istifa etmem. Çünkü istifa etse bu sünnet olurdu. Her halifeye baş kaldıran her halife istifaderdir. Yani nasıl istifet mürsün? Ne var? He? Bak sen Osman'la ney değildin? Osman cennetten müjdelilmişti. Üçüncü aşırı halifeyle istifetti. Bu fitne açılmasın diye sabit kıldı. Bu da neydir? fıkıdı İşte bir günde ne dediler? Mürsi'ye He? Mürsi Demokrasi yollardan çokunlukla seçilmiş. Sizin dininizle gelmiştir. Ama madem bizden değil biz dininize küfür ediyoruz, demokrasiye küfür ediyoruz, kendileri de Ayaklandılar biz değişiyoruz sen in. Anlatabildim? Yani bu nedir? Bu yanlıştır. Onun için Hazret Osman İndirmedi. Bu küfrüde de yaşanılır. Neden indirmedi? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu da haber vermiş Hazreti Osman'a. Aynen Bukhari'de, e, Tirmizi'de geçiyor. Ya Osman diyor, "Ey Osman, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "La'allallaha yuqammisuka qamisan fe in araduka ala khal'i fe la tahl'ahu hatta yakhla'uk." Diyor ki: "Ey Osman, Allah Subhanahu ve Teala sana bir gömlek giydirir. İsterler senden o cönneyi çıkartsalar çıkartma. Hatta zordan senden çıkartsın üzerinden. Onun için kenîs ve Uthman meşhurdur şeyde. Geliriz şimdi Cemel Savaşı'nda. Ondan dolayı arkadaşlar Hz. Osman sabit kıldı. Sabit kılmanın, kılma, durmanın da, dik durmanın da bu mesele nedir? Hakiki İslamiyeti oğra şey yaptı. Eydir bu fitneler, sebepleri nelerdir onu dersen bitirmeden önce? Dedikçe bu fitnenin sebebi çok iyidir. Önce Hazret Osman kimden sonra geldi? Hazret Ümer'den sonra. Hazret Ümer 10 sene nedir? Tam şedid bir adamdır. Şiddetten meşhuruydu. yani Yani Ebu Bakir Radıyallahu ne derdi? Ben vitrimi gecenin öncesinde kırarım. Çünkü ben zayıf adamım. Belki gece kalkamam. Hazret Ümer şiddetlidir. Hayır ben en sonunda kılacağım. Her şeyi şiddet tanıdık. Meşhur muydu? Onun için Hz. Ömer zamanında sahabeler toplumu ne yapmıştı? Şiddetiyle tutmuştur. Hz. Osman’ın tabiati daha farklı Geldi ne yaptı? Genişlettirdi. Bu bir sebeplerden birisidir. Sonra toplum dedik ki Hz. Ösman zamanında ne oldu? Çok gelişti. Çok geliştiyse insanlar ne oldu? İçine sahabenin kıymetini, kadrini bilmeyenler geldi. Cahiller geldi. Bunlar hepsi üst üste geldi. Bunları ne yaptılar? Bunlar fitneye ehil idiler. Ondan sonra Hazreti Usman'ın karşısına dedik bazı meseleleri aldılar. Meselen Ebu sürgün meselesi, Ammar'ın meselesi. Bunların bir kısmının aslı var, bir kısmının aslı yoktur. Bir kısmı tevhile muarraz şeydir, açıktır, bir kısmı bellidir. Hatta Abdullah e, Übeydullah ibn Ümer Hazreti Ümer'in oğlu Ebu Lü'lü peşinden koştu öldürsün, o kendi Müslümanlar tuttu, kendisini öldürdü Ebu Ondan sonra Hazreti şey gitti Hirmizan'ı öldürdü. Çünkü Hirmizan Ebu Lü'lü neydir? Dostuydu. Zannetti onun da eli var bu meselede. Hirmizan de resmen Müslüman olmuştur. Zahiren büyük liderlerden iyidir. Onun için onu mahpusa koydu. Ne yaparım? Karar verdi. Heyeti topladı şurayı. Dediler bir kısmı dedi öldüreceksin. Kısastır bir musulmanı öldürmüş. Bir kısmı dedi nasıl olur öldürürsün. Hz. Osman Ömer üç gün önce ölmüş. Üç gün sonra olursun. olsun. Ali Kattab zor duruma düşer. Eee bir de üçüncü şahabeler dediler ki İslam'da mektülün velisi yoksa velisi halifedir. Yani yöneticidir. Yöneticiye kalır. E İslam'da da veli affetmesi nedir? Kısastan daha öyledir. senin velisi kimdir? Halifedir, Hazreti Osman'dır. Hazreti Osman da şefkatlidir. affet şeyi. Übeyidullah. İşte sen nasıl affedersin böyle kısas yapmadın filan. Bu türlü meseleler fitne oldu. Sonra Abdullah i̇bn Sebe. Abdullah İbn-i Sebe'nin fitnesi dedikçe en büyük fitnelerden idir. İnsanları e, disiplimi bozup e, şey yapacaktır. E, kargaşa yapacaktır. E, fitne salacaktır. İşte bu fitnelerden ne oldu? Fitilledi. Hatta öyle oldu ki Hazret Usman'ın ölümünden sonra vazgeçti mi Abdullah İbni Sebe? Hayır. Ne yaptı? Kalktı dedi. Küfe'de Hazret Ali'ye o kadar yakınlı içti, o kadar övdü. Ondan sonra Hazret Ali'ye dedi sen ilahsın. Hazret Ali de yakalamaya kalktı bu kaçtı mı Ama etbani yakaladı. Onlarca etbani yakaladı. Ne yaptı? Kember. Şey ne dedi? Has kuyuyu, katab bir şiir diyor. Has kuyuyu, ateşi yak, atta attı ateşe. Çünkü neden? Ali'ye ilahtır dediler. Cürümleri vehimdir. Vehim olduğu için buş meseleleri Hazreti Ömer ne yaptı? Ee, Hazreti Osman, Hazret Ali bunları yaktı. Şimdi bu kadar. Hazreti Osman öldü. Radıyallahu anh'u. Ondan sonra fitne bitmedi, devam ediyor. İnşallah önümüzdeki derste biz bu fitneye devam ederiz. Ama dersi bitirmeden önce 5 dakikalık bir şey hatırlatmam lazım. Bu ölümden, bu fitneden biz ne istimbat ediyoruz, ne fıkıh çıkartıyoruz. Baktık fitnenin bir başı var. Kimdir? Abdullah bin Sebe? Bu nedir? Münafıktır. Zahiren İslam ialeni etmiş, batının çafirdir, din düşmanıdır. Bir o günü biraz tartmamız lazım. İşte biz dedik Resulullah niye hikmet nedir haber verdi bize bu fitneleri düşmeyelim içine. Bu fitnelere düşmeyelim. O günde Abdullah İbni Sebe' var bir günde kim var? Çok münafıklar olana denk. Ad vermeyelim şimdi. Ondan sonra o günde ne vardır? Dedikodu vardır. Dedikodu nedir? İşte kulaktan kulaka sen duydun mu? Böyledir sen duydun mu? Bu yayılıyor. Örgünde ne var? Medya var. Medya, haber hemen anında bir düğmeye basılıyor. Dünyada her yerde o haber yayılıyor. Onun için biz habere kaynağından alacağız. Her haberi duyduk inanmayacağız. Soracağız. Kaide var bizde. Bir arkadaşına he, 70 sefer meziret bilintirsin. Bir sefer onun şey alırsın. Yetmiş şansı var ise bir seferini zannedersin, yetmiş sefer küsünü zannedersin. Anlatabildim. Buları biz toplumda celmeyelim. Ehli elmin hakkını bilelim. Bu insanlar ayaklandılar Hz. Osman'a karşı neydiler bunlar? Dedikçe yen çıkarcı, yen manfaatçı, Yen istediğine onun vaktinde ulaşmamış. Yen o Allah'ın hekmi gelmiş beğenmemiş bu sefer istiyor intikam alsın. Bilirsiniz Abu Lu'lu el-Mecusi niye Hazreti Ümer'i öldürdü? Dedi Hazreti Ömer'in yüzünden bizim imparatorluğumuz çöktü. Bu Çin'i işledir şeytan. O çafire işlettik de Müslüman'ı da işletebilir. İşte aşiretler, kabiletler zayıf insanlar Bunlar ne oldu? Bu fitneler oldu. Onun için biz ne yapacağız? Bu fitneler dedikodulara kapılmayacağız. Her zaman haberi kaynağından alacağız. İşte gördük. Mesela is, alemi İslam'da mücahidler hakkında neler söylüyorlar? Ha? Mücahid adam Amerika'da savaşıyor diyorlar Amerika adamıdırlar. Mı? Dedikodu çıkartıyorlar. E bunlar işte kendi, kimseyi dinlemezler, her şeyi tekfir ediyorlar vs. Bin bir çeşit var. Onu için hiç inanmayacağız. Biz adamlardan oturacağız, kaynağından dinleyeceğiz. Öyleyseler, ihtiyatımız var. Öyle değilseler biz ne olur fitneye karışmarız. Çünkü inansan ne oldu sen dilini fitneye koydun. İnansan bazen karşılarında duruyorsun. O zaman elin kana bulanıyor. Gelmeyeceğiz bu fitneye. Mısır'da şu anda ne yapıyorlar? Yine İkhvana saldırıyorlar. İkhvan işte terördür. Fotoğraf getiriyorlar. Fotoğraf kara bir tane üzünü bağlamış taştan arkasından kurşun sıkıyor. İşte bu Rabi al-Adviye'nin polise sıkışa sıkılan kuruşundur. O karayı orijinalını bir yerden buluyorsun. Bakıyorsun o karanın biraz daha arkadan almışlar. O polis tarafıdır, polis arabası da hazırlanmış. Aklını yeri çekip gösteriyorlar. Bunun gibi binlerce olayları var. Baltazilerin eline şey veriyorlar, işte bunlar İhvan diyorlar, İhvan'ın adamları. Dün ne oldu? Bir meşhur bir tenevar din düşmanı, İhvan düşmanı değil, bütün din, din mübarek zamanında da meşhurdur araştırma bürosu var. Onun bürosuna baltacılar gelmiş bastırmışlar. Televizyonda haber yayıldı. İşte bu meşhurdur İhvan. İhvan basmış bunun içi kat bir bir apartmanda içi kat yeri var. Daram dararm etmişler bunu. Telefondan canlı yayında. Ha. Telefondan kadın bağlanıyor ne sihirkar? İşte geçmiş olsun sizin ihvan böyle yapmış. Ne İhvan dedi? cizli kamera çekmiş. Hepsi baltacıdır. Polis arabası getirmiş bunlar diye. Şok oldu orada. Bilmediğini ne E Allah tapazını bazen çıkartıyor. Onun için biz bu dedikodulara gelmeyeceğiz. Bakın senaryo aynen yaşıyor. Fitneye gelmeyeceğiz. Hemen anlanmayacağız Fitnenin akıbeti vehimdir arkadaşlar. Bu kapı açıldı girdin içine. Onun için fitneyi eşelemek iyi değil. Dedikodu yok. Onun için demişler yöneticiye baş kaldırılmaz. Velo ki malını alsa Belini kırbaçlasa. Ama biz ne yaparız? Ha? Gidip yerinden tehlike eder. Bu yönetici bu hata yapıyorsa bunun islahen de neyi var? Adımları var. E, Emir bilme'ruf var. Ney'i el var. Mu'izah hasene var. Alimlere gideriz şikayetlere. Alimleri uyan. Ama çıkıp her yerde dedikodu yapmak bu Müslüman topluma olmaz. Fitnenin yoludur. Allah hepimizi fitneden uzak tutsun. Evet. Fitneye bizi alet etmesin. Şeytanı bize güldürmesin. Onun fitnenin yüzünden çok salih insanlar var ateşe gider. Neden? İşte bilmeden fitneye katılır. Yen gıybet insanların etini yer. Yen de eli kanlarında olur. Allah hepimizi kurusun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.